مولا يا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعامه مولا يا يصلي دائما ابدا على حبيبك خير İl-Khalqi kulli-himi Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ala ala ala Kıymetli kardeşlerimiz Geçen hafta Aşura gecesi olması münasebetiyle tergib terip dersine başlayamadık Çünkü pazartesi tabi o Aşura ile ilgili sohbet oldu bu itibarla tergîb-i tergîb dersimiz ilk olarak yani bu dönem itibariyle başlamış oluyor. E, 59. hadis-i şerife geldik. Sünnet kitabı sünnet, sünnet kitabındayız. Yani Kur'an'a ve sünnete tabi olmaya teşvik. Et tergîb-i tibâ'l ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet seneye hadis-i şeriflere uymaya teşvik hakkındadır. Birinci hadis-i şerifi okumuşuz. Geçen dönemin sonunda bu baptaki 2. had-i şeriften devam ediyoruz. Ve an Ebi Şurayhin İl-Hüza'i radıyallahu teala Ebu Şurayhin İl-Hüza'i e, sahabe-i kiramdandır. Bu zat e, anlatıyor. Kale buyurdu Haraca çıktı aleyna bizim yanımıza çıka, çıka geldi. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü. Fekale buyurdu ki Ebşiru müjdelenin yani sevinebilirsiniz. Çünkü Allah Teala'dan kendisine vahiyler geliyordu. Ee, hadis-i şerifler de vahidir zaten. Ee, bu itibarla o geldiği zaman işte sizi sevindirmez mi? Şöyle şöyle müjde geldi. İşte e, demin Rabbimden bana bir gelen geldi. İşte Cibril'i kastediyor. İşte teniatimin Rabbi el mesela. mesaleşte gece bu gece Rabbimden bir melek geldi. Şöyle haber verdi. Veyahut da odasından çıkar. Hucurat, saadetten işte efendim e, işte bana Mevla'dan müjde geldi. Hepsi vahidir Çünkü kendi başına bunlar durup dururken konuşulacak sözler değildir. Hepsi ruhu sevinebilirsiniz. sabah oturuyorlar orada mescitte falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor yanlarına hemen. Sevinebilirsiniz diyor. Onlar da acaba ne buyuracak diye heyecanlanıyorlar. Siz şahitlik etmiyor musunuz ki? En şan, yani şu konuda, şu önemli konuda, şan demek ilerisi önemli konu demek. Yani şu önemli konuda şahitlik etmiyor musunuz ki? Şahitlik de şu demek, yani kalbinizin mutabakatıyla dilden ikrar yapıyorsunuz, kalbiniz de buna muvafık geliyor. Zaten öbür türlü bunu şehadet olmaz, nifak olur. Yani dilden bir şey söylüyorsun, kalbin onun tersini kabul ediyor, onun tersine inanıyor yani. Yani Allah'tan başka ilah var olduğuna haşa, kalpte inanış varken eşedül la ila illallah okuyor adam. E bu adam münafıktır veya işte senin yanına geliyor diyor ki hocam ben seni çok seviyorum ne mübarek adamsın falan. Halbuki kalbinde ne bozuk adamsın sen de ne nefret ediyorum mu gizliyorsa. E bunlar yani işte o amel münafıklığı olur. Öbür e, diyelim ki kalbinde Allah'a Resulü inkar var dilinden kelime-i şehadet okuyor. Bu itikat nifakıdır. İmanda münafıklık var, amelde münafıklık var. Amelde münafık işte iki yüzlülük. Yani içi başka dışı başka demektir. Adam kafir olmaz. Yani bana beni seviyorum deyip de içinden sevmese kafir olmaz. Onun için amelde nifaktır diyorum. Ama bu tabi itikatta nifak olur. Onun için buradaki şahadetten maksat nedir? Sadece diliyle ikrar değil. şahadete mutabikaten minel kalbi. Yani kalpten efendim gelen kalpten uyum içerisinde kalbin uyumuyla e, yapılan şahitlik. Yani dille, ikrar, kalbille, tasdikle beraber. La ilahe illallahu Allah'tan başka hiçbir ilah. Yani ibadete layık yoktur. Ve en ki ben Resulullah, Allah'ın elçisiyim. Buna şahitlik ediyorsunuz değil mi? Hem kalbinizden hem dilinizden. Kalüse hanıme ekranıyla bela etmez olur muyuz? Tabii ki biz senin e, buyurduğuna Şahitlik ediyoruz. Allah vacibül vücud. Zatında bir sıfatlarında bir refalinde bir eş yok, benzeri yok. Varlığı kendinden olan varlığı sabit. Hakiki mevcut ancak Allah var. La ilahe illallah bu demek yani. Kale e, buyurdu ki o zaman sallallahu aleyhi ve sellem. İnne nazel Kur'an. Şüphesiz şu Kur'an. Hazreti Kur'an. Sebebün bir iptir. Allah tarafından size uzatılmış. Tarafu o ipin bir ucu. Mesela bir ipe tutuyorsun. Biri oradan biri buradan. Tarafu o ipin bir ucu. Kur'an-ı Kerim'de bir ip gibi kabul edelim. Sıkı, urve-i viska yani. Böyle büyük bir halatlar oluyor ya. Koca gemiyi bağlıyorsun. Gemi kık demiyor. Yani gemi, koca gemi duruyor. Hiç yapı, şey yapı, O kadar kalın ipler var. Görüyorsunuz şeylerde. Gemilere binerken. Yani Kur'an tabii muhkem iptir diyelim. Tarafu bir ucu bi'edillah. Allah Teala'nın efendim yedi kudretindedir, tasarrufundadır. Bu yet e, el demektir. Allah Teala elden, carihadan, uzuvdan münezzehtir. Eyshe kemisli şey ve esmiu'l basir. Onun misli yoktur. Bu itibarla burada haşa el manası verilemez. Ancak ne denir? Allah Teala'nın yedindedir. Yani yedi kudretindedir yani. Tasarrufu e, altındadır ve ona dayanmaktadır. Ve onun tarafından indirilmiştir. Yani münezzelun indihi onun katından indirilmiş olması efendim onun yedinin kudretinde e, olduğunun e, ifadesidir. O tarafı diğer ucu da bir küp sizin ellerinizdedir. Ne demeksin ellerinizdedir? E i̇şte bize indirildi. Bizi Kur'an bizim elim önümüzde kaldı şimdi. İstersek tilavet edebiliyoruz. İstersek nazarla bakarak okuyabiliyoruz. İstersek ezberden hafızadan okuyabiliyoruz. İstersek elimizle onun harflerine, kelimelerine tutabiliyoruz. Onunla ibadet yapıyoruz. Efendim, onun için bizim faydamıza olarak bize indirilmiştir. Bir ucu sizin elinizdedir. Yani sizi allah Teala'nın rızasına ve cevaplarına ulaştıracak bir vuslat. Yani vuslat ne demek? Ulaştırıcı vasıta demektir. Fetemesekû <gülüyor> Artık siz sımsıkı tutunun bihi Kur'an'a. Kur'an'a asım sıkı tutunun. Bu ne demektir yani? Sen efendim e, ne gibi kuyuya düşen bir adam e, anlamadığı bas üstüne mesela e, vayout intihar etti. Sonra vazgeçti. Bu sefer de çıkamıyor. Veyahut efendim e, işte e, üstü kapalıydı. Ot vardı, şey vardı, işte, işte, tahta vardı falan. Bazıda öyle de oluyor. E, anlamadan bazı kötü içine gitti. Nasıl çıkacak bu adam şimdi? Heleme. Çöldeyse, sahradaysa baharsan da kimse duymaz. Kim gelecek senin başına? Hüsnü Aleyhisselam attıkları kuyu gibi. Bekle de kafile gelsin. Bekle kafile ne zaman gelsin ki? Peki senin sesini duyan olur. Isı e, sessiz yerdeyse bahar bahar kimse duymaz. Yani e, ölürsün de kimse duymaz. Yani, nasıl duyuracaksın? Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Çölde, sahrada, kimsesiz yerde düştün kuyunun içine. Buradan şimdi kurtulman mümkün müdür yani? Mümkündür ama zordur. Bu arada da geldi biri, uzattı bir ip. Gel de bu ipe tutunma. Sen bu ipa nasıl tutunursun? E, derin bir kuyu, e, ip, ipede e, tutunurken tekelle mi tutunursun? İki parmakla mı tutunursun? İki parmakla mı bu sen çeker mi? Bir sağa vuracak, bir sola vuracak çekilirken küt aşağı. Hepten kafanı kayaya vursun yani. Onun için sen buradaki parmaklan tekellen olmaz. Ne yapıyorsun? Temessük, sım sıkı tutunun. Temessük. Bihi Kur'an'a yani iki elle hatta öbür hadislerde Allahu aleyhim ne vaciz? Azut dişlerinizle dişlerinizle de ısırın Kur'an'ı ve sünneti. Ne demek ısırın? Yaşayan bir elimden kurtulsa öbür elim kalsın. Öbür elimden kurtulsa dişlerim takılı kalsın. İlla bir elimden ona tuturayım asla boş vermeyeyim, koy vermeyeyim. Düşmeyeyim, ayrılmayayım, muhalefet etmeyeyim, uzaklaşmayayım. Ya sımsıkı tutunun. Bu ne demektir? Sen alırsın. Yani hakkıyla okuyun ve gereğiyle amel edin demektir. Yoksa aldın Kur'an Kerim kitabı aldın, böyle tutundun, böyle bir görüşüne, bağrına bastın. Yoksa beni başın üstüne koydun ya da kendine bağladın buraya. Efendim Kur'an Kerim bağladın buradan böyle kuşakla dolan o Kur'an. Sırf sıkı ben Kur'an benden ayrılmaz. Ben senden Kur'an'dan ayrılmam. E namaz kılıyor musun? Yok. Abdest alıyor musun? Yok. Kadere inanıyor musun? Yok. Ya sen şimdi bu Kur'an'a tutunmakla, sarılmakla Müslüman olamazsın ki. Ve kurtulamazsın ki. Kur'an seni başına bağlamakla seni kurtarmaz ki. Kur'an yani nuska için efendim üzerime tak takayım da ondan sonra beni korusun. Yılandan, akrepten işte filmem gözden, nazardan. Bu seni zahiren koruyabilir imanın var ise Zahiren. Ama senin itikadını korumaz böyle. Amelini korumaz. Sen namaz kılmaz. Sen içindekilerle amel etmedikten sonra ve içindekilerin hepsine doğru dürüst inanmadıktan sonra eli sünnete göre e, bu yapışma değildir. Bu tutunma değildir. Buna kavur da bu şekilde tutunabilir. Münafık kafir de tutunabilir. Kur'an'ı alır, yapışır, sarılır. Ne olacak bu şimdi? Hiç midir yani? Bugün birçok İlahiyatçılar Kur'an İslamından bahsediyor. Devamlı Yaşar Nur'dan o kafalar, eşim Mehmet okuyanlar, İslam oğlu, Kur'an talebeleri Kur'an talebeleri bilmem ne bilmem ne. O kadere inanmıyor. Alın yazısı yok diyor. ya e Kur'an'da Kulleyi yusubu bena illa maa allahu lena başımıza ne gelirse Allah ne yazdıysa o gelir diyor. Habibim şöyle diye emrediyor. Ben Kur'an talebesiyim diyor adam. Ben Kur'an İslamıyım diyor ama efendim Allah'ın yazısı var diye Kur'an'daki ayeti ...her şeyi kaderle yarat... ...diyor ki kader tartışmalı fazlalıktır... ...amen tüde kader yoktur diyor... ...e şimdi bu adam Kur'an'a yapışmış oldu mu? Şimdi İslamoğlu Kur'an'ın adamı oldu mu bilir mi? Mehmet okuyan Kur'an, Kur'an, Kur'an... ...hafızlığı da var... E ...bir konuşmasında birkaç saatte... ...belki kaç sayfada ayet okuyor yani... ...şimdi bu kadar ayet okuması... ...Veya Şarun'un ayet okuması... ...Kur'an'a sarılmak oluyor mu? Asla Kur'an'ı mezbeleye atmaktan beter... ...çünkü neden? E, ...mucizeleri inkar ediyor... Meryem validemizi babasız çocuk olduğunu efendim doğduğunu Kur'an söylüyor. Adam kalkıyor diyor ki annesinde diyor çift cinsiyet vardı. Niye mucizeyi Allah yapamaz? E şimdi bu adam ayet okusan olur. Hadi okusan olur. Pek hadi okuma alışkanlıkları zaten yoktur ama bunlar Kur'an'a yani ne yapmış oluyorlar? Bir kafir Kur'an'ı kendine sarsa, canlı bomba gibi bağlasa veyahut başının üstüne sarsa, kutu koysa, kutuyu kafasına bağlasa ben Kur'an'ı kafamda taşıyorum dese, bu adam nasıl Kur'an'a sarılmamış oluyorsa, bu kafala, bu ilahiyatçı kafalarda, Kur'an'dan böyle uzaktırlar. Onun için temessiz ne demek? Yapışın, sarılın. Falan. Yani, hakkıyla okuyun, gerektiği gibi amel edin. Hakkıyla okuyun, tilavetini, bir de gereğiyle amel edin. Sana daha anlattığı şeye inanmıyorsun yani. Tevil ve tahrife meylediyorsun. Sen de burada temessük sana... Elinden, iki elinle tut da yapış denmek istemiyor ki. O zaten tabi ki belinden yukarı tutacaksın hürmetli taşıyacaksın, iki elle tutacaksın, efendim başının üstünde yeri var. Ondan zaten yapacaksın. Ama esas maksat o mudur? Fe inneküm şüphesiz siz asla lentevillû asla sapıtmayacaksınız. Dost doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Bid'atlere düşmeyeceksiniz. Muhtesat ile. Ne demek muhtesat? Sonra çıkan akımlar. İşte kaderi inkar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra çıktı hemen. Sahabe döneminde çıktı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeden, yani Efendimizin zamanındaki işte, zaten hepsi sahabe. Sahabe döneminde bir kişi alın yazısı var mıdır yok mudur tartışmamıştır. Bir kişi Allah'ın ezeli ilmini tartışmaya açmamıştır. Bir kişi Allah'ın buna gücü yeter mi yetmez mi? acaba mucizeler hususunda şüpheye düşmemiştir. Onun için bu fikirlerin hepsi daha sonra mutezile ile çıkmıştır. İşte Cebriye ile çıkmıştır. Kaderiye ile çıkmıştır. İşte Mürciye ile çıkmıştır. Şia ile çıkmıştır. E, dinin esaslarına Kur'an ve Sünnet'e bütün muhalif olan inançlara muhtesat denir. Yani amel bakımından değil de inançtaki bid'atler. Bunlar adamı saptırır. İşte, asla sapıtmayacaksınız. Ne diyor? İmam sindi bil muhtesat. Yani Kur'an'a baktıkça bid'at inançlarla sapıtmazsınız. Şimdi ee, İslam oğlu tabi mutezile kafasını temsil eden Kader yok dediği zaman Hakemimiz Kur'an olsun Madem hadis-i şeriflere Zaten inanmıyorsunuz Madem Kur'an talebesiyiz diyorsunuz Hakemimiz Kur'an olsun Dendiği noktada Zaten Allah'ın yazmadığı hiçbir şey başımıza gelmez diyor Bu ne demek ayette Allah'ın ketebe yazdı ya Bunu ilkokula giden çocuk Ketebe İmam Hatip'in birinci sınıfında ketebe yazdığı Başlıyor zaten Allah yazdı diyor yazı yazı var ne oldu? Yazı ne zaman? E başına gelmeden. E bu ne demek? Ezelde. Yani bu ne demek? Olduktan sonra değil. Olmadan yazıldı. Bu bu demek. Yani bunu anlatmak bile ayıp ya. Yani yani sizin aklınızı şey etmek yani hakaret etmek aklınıza. Yani hiç anlatmadan anla ben benim anlatmama hacet yok. Siz anlamış olmanız gerekiyor zaten. Ama bu adamlar anlamıyor. Profesör Doçan olduk diyorlar. Demek ki inadına ehl Sünnet'i yıkma projesidir. Yoksa cahilliklerinden değil. Ama Kur'an'a baksaydılar, bu bid'at itikatlara sapar mıydılar? Lentadillu. Kur'an ipine sarılsaydılar, yani bunlar hadisi reddetmiyor aslında. Bunlar Kur'an'ı reddediyor aslında. Kur'an kur, Bunlar Kur'ansızdırlar. Çünkü Kur'an ipine tutunanlar, muhtesat ile sapıtmayacaklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temin ediyor. Ve lentelikü helak el, olmayacaksınız Asla. Dünya ahiret belaya düşmeyeceksiniz. Badev'u Kur'an'a yapıştıktan sonra ebeda. Ebediyen yani. Çünkü Kur'an'a sımsıkı sarılmak, onu güzel okuyup anlamak ve inanmak, bütün zalaletlerden, felaketlerden hatta masiyetlerden ve günahlardan sahibini muhafaza edecektir. Nereden çıktı bu kadar ilahiyatçı, doçent, profesör? Hepsi el üstetin dışında. Hepsi de Kur'an'a bakmadıklarından. Hadisi konuşmuyoruz zaten. Hadisi için anan kalmamış. Ama az kalmış yani. Bunlar Kur'ancıyız dedikleri ne yalancıdırlar. Bunu anlatmaya çalışıyor Çünkü bu hadis-i şerif diyor ki Kur'an'a sarı sarıydılar. Söz veriyorum sapıtmayacaksınız. Bunlar ki sapıttılar. Kaderi inkar vesaire. E sapıttıklarına göre kesin anlaştığı ki Kur'an'a sarılmadılar. Bundan daha büyük delil bulamazsınız. Bu hadis-i şerifi taberani. Rivat ediyor 25 cilttir herhalde 5 tane 6 cilt de mefkuttür yani yazmalardan bulunamıyor bir ikisini belki buldular şimdi ama tam takımı tamamlamış olmamakla beraber onun için ben diyorum ki sizin görmediğiniz hadisler yok mudur sifilcilere diyorum sizin görmediğiniz hadisler yok mudur ta tabaranin mucebi kebiri gibi dünyanın en meşhur hadis kaynağında bile 5 cildi bulunamıyor yani ta bir çok hadis kaynağı bulunamıyor sen de sonra kaynak bulamadım diye reddedemezsin. Çünkü e, zaten bazı hadisler şu anda kebirde bulunamıyor. Ama hafız münziri görmüş onu. Terhip'te zikrediyor mesela. O, çünkü o zaman kayıp değil idi. Şu anda yani bu kadar dünyada imkanlar genişlediği halde yazma aslında kayıp işte. Ya Hülaküşey'in de Bağdat'takiler de gitti ya orada gitti. Ya kütüphane yangınlarında gitti. Şimdi bulunamıyor. Belki de birinin evindedir Hindistan'da Pakistan'da. Yani o da belli değil. O da belli değil. Şimdi bir de bakıyorsun Abdurrazakın Musa'nın dedi. de bir cüzü mefkut vardı. E Aysel Maniul bizim arkadaşımız Hoca Efendi, Dubai'de bir muhaddistir. O mesela onu Hindistan'da bir bir alimin evinde buldu bir zaten. Sonra onu bastı mesela cüzü mefkut. Evvel mahlikullah nuru nebike ya Ey Cabir, Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur. E bu hadisi Aciluni'ye bakıyorduk. Keşful Gafa sahibi büyük muhaddis diyordu ki Rava Abdurracik fil bu ne? Abdülazak Musannef'te rivat etti. Musannef'in baskılarına bakıyorduk. Yok. Bu sefer Vahabiler diyorlardı ki zaten Efendim Efendimiz e tazim içeren hadisleri istemezler. Kaynak bulunmasa isterler yani. Kaybolsun isterler. Ve bütün Vahabiler, bütün hadisçiyiz geçinenler ondan sonra ne diyorlardı? Kaynak yok, uydurma, mevzul, batıl. Abdülazak rivat etme. Halbuki Aciluni gördü bunu. Acduni'den evvel Acduni neye dayanmış olabilir? Kastalani'ye dayanmış olabilir. Acduni 300 senelik. Belki 200-300. Ama Kastalani 500-600 senelik. Kastalani mevahette zikrediyor. Yani daha da gerisi kaynaklar var. O dönemde var bu. E bunlar Abdurrazak hem de Musabşi. Abdurrazzak dese yine kesin konuşamayız. Niye? Musannef demeyince Abdurrazak'ın dolu kitabı var. Belki birinde kaybolmuş. Kitap yok. Ama Musannef deyince yani Musannef basmat bu. Nasıl Musa'nın evde yok? Arıyorsun, ediyorsun. Yok. E şimdi ne yaptı? Ee, İse ibn-i Mani'l-Hemyeri Dubai'de bastı bunu. Bize de gönderdi. Biz tefsirde de koyduk kaynağını. Yani bir cilt böyle. Kayıp. Olan şeyi buldu bir alimin evinde. Yazmayı. Ondan sonra bastı onu. Tahkik etti. Ve bu hadise abdurrazakın Musa'nın evinde olduğu sabit oldu. Onun için... Sizin görmedikleriniz yok demek değil. Ben bulamadım bunu dersin. Badet tefahus. Çok araştırmama rağmen dersin. Edep budur. Yoksa bu efendim İrfan gibi, Şefik gibi, Keskin gibi zaten bunların hadisin mişfesi yok da. Şimdi bu adamların efendim cüppeli kitaplarında uydurma hadis rivayet ed ediyor demeleri kadar bir uydurma olabilir mi? Çünkü ben kaynaklardan zikrediyorum. Sen o kaynakların bir kısmına şu anda ulaşamıyorsun zaten. Matbu'da da yok. Şamilede de hiçbir yerde de yok. Çünkü o kaynakların bir kısmı mefkut zaten. Kayıp yani. Sen onun için İmam Demir'e itimat edeceksin. Abdülkadir Geylihan'e itimat edeceksin. İmam Gazali'ye itimat edeceksin. Büyüklerimiz hadis dediyse hadis de. Efendinin düsturu budur. Ama Efendinin yanında hizmet ediyorum diyenler Efendi Hazretlerine hıyanet ediyorlar. Hizmet değil hainlik ediyorlar. Ve Efendinin tefsirini ee, helalı haram etti bu tefsir diyerek efendinin tefsirini yazanlarını tekfir ediyorlar kafir demiş oluyorlar çünkü helalı haram eden kafir olur ya tabi bu laf efendiye de gidiyor çünkü efendi bunun da hepsinde benim onayım var buyurmuştur böyle bir şey olabilir onun için Kur'an'a Kur uyuyorum diyenler hadise uymadan Kur'an'a uyamaz hadis Kur'an kitap sünnet birbirinden ayrılmaz ben Kur'an'a uyuyorum dese Hadise inanmayan Kur'an'a inanmış olmaz. Ondan sonra ne olur? Kur'an'a inanıyorum dedi halde, efendim Kur'an'a inanıyorum dedi halde Kur'an içindekini inkar eder. Bunlar da aynı oldu şimdi. Biz hadisçiyiz, sahih hadis arıyoruz dediler. Kendileri bir hadis yazmışlar oraya. Muhatessler halifelerimdir. O da uydurma çıktı. Bak bir hadis yazmış adam uydurma. Ben burada on binlerce sayfa yazmışım. Hiçbir kaynaksız bir şey yok. Hiçbir kaynaksız bir şey yok. Adam bir hadis yazdı ya o. Marifet dergisinde o da çık. Bana uydurma diyen adam. Allah Allah. Allah böyle rezil eder kullanıyor ya. Hadise inanıyorum diyor. Halbuki hadis-i diyor ki bir faziletli rivayet ulaştıysa amel ederseniz ecrine nail olursunuz. Ona onu anlatan yalancı olsa bile o mesul değildir. Çünkü ona ulaşan rivayete itimat etmiştir diyor. E bu hadis-i şerifi onların kaynaklarında uydurumu olmayan da, uydurma olmadığını kabul ettikler. Ahmet-i gösteriyorum. Ebu da gösteriyorum. Yani sen nasıl ki bütün hadisleri Kur'an'da bulamazsın. Ama Kur'an sana ne verir? Kaide-i külliye verir. <Sessizlik> Rasulüm ne verdiyse alın. Rasulüm neyi terk ettiyse nehyettiyse vazgeç. E kadın peruk yaptı kafasına. E İbni Mesut Hazretlerine giden Ümmü Yakup olacak. Annemizin adı yani. Ama dedi ki e bu dedi sen nasıl buna haram ediyorsun peruk takana yani saçına saç eklettirene lanet okuyorsun e dedi ki ben nasıl lanet okumam ve ma li la el anu ve la ne resulullah ve fi kitabillah ibni mesut büyük fakih büyük sahabi ya dedi Allah'ın Resulünün lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki ne var dedi ne sakıncası var o sonra bu peruk işi Kur'an'da da var dedi. kadın dedi ben hafızayım dedi veyahut neyse nazaran okuyorsa ben dedi Kur'an'ın tümünü okudum Kur'an'da perukla gibi bir şey bulamadım. İbn-i Mesud dedi ki sen okumamışsın ki Kur'an dedi. Kur'an mı onu bulacaktın dedi. Nerede bulacağım ya Kur'an'da yok dedi. E dedi Haşır suresinin ayetini okumuyor musun? Resulüm ne verdiyse alın. Yasakladığını bırakın. Resulullah'tan da ben işittim. Lanallah, rahatsal, evet, Mustafa, Saçına saç ekleyen de ekleten de eklettiren de Allah lanet etti. E peki bu ayet zaten Efendimizin bütün hadislerini külli bir kaideyle Vahye dahil etmiş. Ayet. Hükümet. O zaman altın yüzüğü de bulamazsın Kur'an'da. Sakal tıraşını da bulamazsın Kur'an'da. ipek giymesini erkeklerine bulamazsın. Ama buranın altına giriyor. Kur'an 500 cilti olamaz ki. Nasıl ezberleyecek o zaman? Anayasa gibidir. Rasulüm ne verdiyse alın. evet. Peki bu ate göre Rasulüm ne verdiyse alın. Sizin sayı kaynaklarınızda, Ahmet Nambel'de, bu yalada herkesin ittifakla kabul ettiği sifilin, sefilin, hiç itiraz edemeyeceği kaynaklarda bir adama Allah'ın faziletli bir ameli ulaşır. Şu namazda şu sevap var. Şu günün orucunda şu kadar ecir var. Benim yazdığım bunda başka ne? Kaynaklarda veriyorum zaten. E zaten geçip, e ben onlara güveniyorum yani. Ben onlara güveniyorum. Peki bu faziletli amel ulaştıysa, bu adam da bu amel ederse ne aleha ecrine nail olur. İsterse ben onu dememiş olsam da ve ilk bunu çıkaran yalancı çıkartmış da olsa adam bu sevaba nail olur. Yani amel edenin kaybetme riski yok. Çünkü mevzu zaten abdesttir, namazdır, kusüldür, e, zikirdir. Yani fıkıhtıyla kayıt değil yani. yani itikata tağlık etmiyor, helal ama tağlık etmiyor. Adam dört dakika namaz kılacak şurada yani on ihlaslar. Bunda ne var? Ama ben bunu kaynağını veriyorum. Kaynağını verdikten sonra da Esas kaynağım ne? Resulüm ne verdiyse alın. Ayet. Peki geliyorum sahih hadislere. Allah'tan bir fazilet ulaşırsa amel edin. Kaynağını araştırmayın diyor. E, böyle öyle. Ben demediysem de diyor sen kazanırsın diyor. Çünkü neden? Fazilet, fazilet. Yani namaz. Bu sefer ne oldu? Ayette buyurdu Resulüm ne verdiyse alın. Resulullah da ne buyurdu? Faziletli ne amel bulunursa duyarsanız yapın. فَهَاَنَاكُلُ كُلَّ خَيْرٍ ne kadar hayır varsa ben garanti veriyorum hepsini demişimdir. Özellikle o konuyu demediysem de umumi kayde veriyorum. Ne kadar hayır varsa feminliği bendendir diyor. Bunlar sayı kaynaklar. Evet. Resulüne verdiyse alın. Resul de ne itikat verdi bize? Faziletli amellere dair hepsi bendendir. Hepsi hayırdandır. Zikirdir, ibadettir. Yapın. Kazanırsınız. Benim zaten uydurma diye bir sorunum yok. Çünkü benim kaynağım var zaten. İhya'dan, Gunye'den, e, Nüzetul Mecazisten, Hayatül Hayvan Demiri'den, e, Mücerrebat Dehrebi'den dolu. E, ne bahani'den benim kaynağım çuvalla kaynağım var. Her yer kitap görüyorsunuz yani. Bu kadar kitabı da süs için burada aksesuar olarak tutmuyoruz. Hepsinin kaynak vermek için tutuyoruz. O zaman rezil olduk kaldılar. İşte onun için bunlar hadisçi değil. Hadisçi olsa bu hadise de iman ederdi. Bu hadise iman etseydi say hadislere bana bu itirazı yönlendiremezdi. Çünkü hadis ilmi yok adamın. Hadis ilmi yok. Zincirleme nereye biliyor? Resulüm ne verdiyse alını da inkara gidiyor yani. Çünkü Kur'an'a yapışmak, tutunmak nasıl olur? Bütün hadisler Kur'an'ın zimmetindedir yani. Güvencesindedir. Bendendir diyor. Resulüm verdi diyor. E hadislerde de sana diyor ki hayırlı amellerde araştırmayın diyor. Ne var? Helala ettik. Harama elan mı ettik? İçki mi için dedik yani? Zina serbest mi dedik yani? Dört tekat namaz kıl, on ihlasından kırk ihlas eder. Ne var elli kere kuluyor Allah okuyan adam? Kafir mu olur? Ama Ebu Bekir sifil kafasında olursanız Allah muhafaza. O zaman zina yap daha iyi diyor. Bu namazı kılacağına diyor. Fekayip namazını diyor. Haram işleyenler eftaldir diyor. Bizzat gazetede yazısında ben okudum yani. Ve herkes gördü. O zaman bunları muhattis gözüyle alim gözüyle, hadisçi falan etiketiyle akademisyen, makademisyen gözüyle göremeyiz artık, bitmiştir. Çünkü deniz bitti yani. Bu kadar okumuş, mürekkep yalamış adamlar böyle çuvallıyorsa durum bakın. Bir de Ehl-i Sünnet geçine. Zaten ehl bir tatı bıraktık ilahiyatlar dolmuş. Ehl-i Sünnet'in imamı geçiniyor adam ya. Ama yeni de bir şey daha gördüm. Kadere imanla ilgili bir yazısı. Şimdi onu inceliyorum. Onu da açıklayacağım yani. Nasıl sen eli Sünnet diye kitap yazıyorsun, kadere, imanı, şart koşmuyorsun? Şimdi onu da bakıyoruz, inceleyeceğiz, kitabı göstereceğiz size. İnşallah Allah Teala hakkı anlatmaya devam etmeyi nasip eylesin. Ve bir Ebi Sa'idin'in Hudriye radıyallahu anh. Ebu Sa'idin Hudriye Efendimiz'den rivayet edilen bir <gülüyor> asil. Kale buyurdu, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. kainat efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ha oraya atladık. Bir daha var. Aynı manadadır ama olsun. Teberük'e okuyalım. Veru ve Ruv'e ondan Cübeyr İbni Mut'im. Ee, Cübeyr İbni Mut'im sahabeden radıyallahu anh. Gale bu anlattık dedi ki. Künnâ biz idik. Ma'a Rasûlü İllâh sallallahu aleyhi ve sellem. Kâinatın efendisiyle birlikte bil Cühfet'i. Cühfede idik. Cuhve, e, Mekke'ye yakın dört konak Mekke'ye. Bir mekanın ismidir. Yani şu anda Suudi Arabistan'da bulunuyor. Şam ve Mısır ehlinin mikatıdır yani. ihrama girmek için e, hareme gelenler oradan ileri ihramsız geçemezler yani. ihrama niyetsiz diyelim yani. peki elbisesi yok yanında falan ihrama giremedi. Niyet yani esas mühimdir. Öbüründe ceza gerekir. Ama ihrama girme, ömre ve haç yapmak isteyen orayı hani Şam'dan ve Mısır'dan geliyorsa o yolun istikametinde cohvedenileri ihrama girmeden geçemezler. Mikat yeridir yani. Ee, oradaydık diyor. Cuhfe oturuyorduk. Fakale buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem. Eleyse <gülüyor> la Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, vehde ve <gülüyor> Allah'ın bir olduğuna ve hiç ortağı bulunmadığına şahitlik etmiyor musunuz? Ve <gülüyor> enni Ben Allah'ın resulüyüm, elçisiyim. Buna şahitlik etmiyor musunuz? Dille ikrar, kalple tasdik etmiyor musunuz? Ve'nnel Kur'an eş Kur'an caa geldimin geldi Allah katından indi. Buna kabul etmiyor musunuz? Hulna biz dedik bela. Etmez olur muyuz? Şahitlik etmez olur muyuz? Tabi ediyoruz ya Resulallah. O zaman ne buyurdu? Fe ebşiru. Sevinebilirsiniz. O halde ben sizi müjdeliyorum. Fe Kur'an. Çünkü bu Hazreti Kur'an tarafı bir ucubi Allah'ın yedindedir. Allah'ın yedi kudretindedir. Allah tarafından efendim indirilmiştir. Ve tarafı diğer ucubu ipin. İbbi eydiküm. Ve sizin ellerinizdedir. Yani önünüzdedir, aranızdadır. Hafızanızdadır, beyninizdedir, kalbinizdedir. Efe <gülüyor> temesseku, sımsıkı sarılın bihi ona. Geçen hadiste izah ettim Tutulmak işte. Tutunmak nasıl olur, sarılmak nasıl olur. Fe güm şüphesiz ki siz len Asla sapıtmayacaksınız. Ve len tehlikü asla helak olmayacaksınız. Ba'devu, Kur'an'a sarıldıktan sonra ebeda. Ebediyen Kur'an'a sarılanlar helak olmayacak. Ama Kur'an'a sarılmak nasıl olur? Koynuna kucağını alıp bağrına basmakla değil. Onu zaten yapacaksınız. Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an'ı aldığı zaman bağrına basardı böyle. Hadi ahtu Rabbi ve meşuru Rabbi. Rabbim'in sözleşmesidir, Rabbim'in divanıdır. Derdi. Bu başka, bu hürmettir. Ama esas sarılmak onun dediğine inanmak, içindekilerle amel etmektir. O zaman helak olamaz. çünkü bozuk itikatlara düşmez yani. Eli sünnetten çıkmaz. Ebu Said'un Cüley'den rivayet edilen hadis Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ekele tayyiben Her kim temiz yerse Ne demek temiz? Ha işte marulu iyi yıkarsa demek değil Tabii ki marulu yıkayacaksın Marulu da Kumlu topraklı yemenin bir üzümü yok Taş yapar böbreklerden sonra canın çıkar Ama buradaki tayyiben temiz demek Musluktaki temizlik değil yani Helal Temiz parayla aldığını yerse Haram yemezse demektir. E bundan dolayıdır ki tabi paranın helal olması yetmez. Helal parayla gidip domuz alırsan o da tayip olmaz. Çünkü tayip tertemiz demektir. Tertemiz olmak için hem paran helal olacak hem aldığın şey yediğin şey temiz olacak. Efendim helal olacak. E şimdi Hanefi mezhebine göre bu karidesler, maridesler, ahtapotlar e bunlar caiz değil. Hanefi mezhebine göre caiz değil mesela. Sence şey helal parayla da olsa bunları yersen midyeler, bilmem neler. Yani Hanefi mezhebinde caiz değil. Hanefi'ye göre kayıtlıyorum tabii bak. Diğer mezheplerde müsaade var. Ama Hanefi'de yok. Eşim sen buradan Hanefi bir mezhebine bağlı bir Müslümansan e burada yani hem paran helal olacak hem de yediğin temiz olacak yani. Anladın mı? Misal. Fa'amili amel ederse fi sünnetin Sünnet içerisinde amel eder. Sünnet ne demek? Namaz kılıyor ama kadere inanmıyor. Bu adam ehli sünnetten çıktığı için ehli bidat olduğu için bunun ameli sünnete uygun değildir. Anladınız mı ne demek istiyorum? Mesela işte İslamoğulları bunlar beş vakit namaz kılıyor, cuma kılıyor, hacca gidiyor, Ömre gidiyor. kurtarımı mı? Kurtaramaz. Neden? Fi sünneti. Ameli sünnete uygun olacak. Sünnet ne demek? Resulullah Efendimiz neye inandıysa ona inanacak. Nasıl yaptıysa öyle amel edecek. Adam babasının cenazesine sarık takıyor. Normal hutbede başı açık okuyordu da şimdi şimdi tak takmaya başlıyor. Yani hem amel sünnete uygun olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman başı açık hutbe okumuş, namaz kıldırmış yani. Hem ameli sünnete uyacak. Hem itikadı. Zaten inancı sünnete uymaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanıyor muydu? İnanmaz oğlum. Kadere inanmadan la yüminü hadi hatta ümine bil kader. Sizin biriniz kaderi alın yazısını tasdik etmedikçe Allah'ın ezeli ilmine iman etmedikçe mümin olamaz. Kamil manada değil yani. Kamil manada o kendisi için sevdiğini başkalar için de sevmedikçe. O kamil manada çünkü e, biz bile yani bu kadar hacı hoca geçiriyoruz. Bazen nefsimizi tercih ediyoruz müminlere karşı. E, bu bir ameldeki noksanlıktır. İmanın aslına dokunmaz. Kemaline dokunur. Çünkü Madem ki sen kendini bir Müslüman kardeşinden tercih ettin, burada kamil bir mümin değilsin. O tamam. Ama kadere inanmadıkça mümin olamaz. O Gerçekten Müslüman olamaz demektir. Çünkü amel türü şartıdır yani. Bunları iyi anlayalım. Onun için hem itikadı düzgün olacak sünnete göre, hem ameli sünnete göre olacak. Bir adam helal parayla helal rızık yerse, ehli sünnet itikadı üzere, tarikat-ı zahiran zahiren ve batınen fiilen ve terken yani efendimizin yoluna hem dış itibarıyla hem kalp ve ahlak itibariyle hem yapacaklarını yapmak bakımından hem bırakılacakları bırakmak bakımından öyle <gülüyor> mütedâviden <gülüyor> ala bidata geçmeyecek. Ya kadere inanmayan sünnetten çıktı el-sünnetten çıktı kesin. Kesin yani. Şu bidata geçti. Yani ne demek? Sonradan çıkan itikatlara geçti. Efendimiz Aleyhisselam zamandaki itikadı bozdu yani. Masiyetlere geçmeyecek. Ve eminen nasi. İnsanlar da emin olurlarsa bevâ kavu onun şerlerinden şimdi he, rızkı helal mı? Helal. Ameli sünnete uygun mu? İtikadı amel. Uygun. İki. Bir de insanlar şerrinden emin olacak. Yani bu adam bana dokunmaz. Bu adam bana tokat atmaz. Bu adam bana hakaret etmez. Bu adam bana Saldırmaz. Bu adam benim malımı gasp etmez. Bu adama emanet versem etmez. Bu adamla komşuluk yapsam bu adamdan zarar gelmez. Bu adamla yolculuk yapsam yolculukta ne yapmaz? Bana efendim, beni yolda bırakmaz ve beni sıkıntıya sokmaz. Her türlü düşünebilirsiniz. Ticaret yapsam, ortak olsam kazık atmaz. Paramı çalmaz. Döneri kendine kesmez. İnsan emin oluyor yani. Ortak olunabilir. Komşu olunabilir. ...yol arkadaşı olabilir. Yani insan... ya da karı koca... ...kadın evleniyor yani. Ama bakarsak... ...kocasının şerrinden emin değil. Adam devamlı zarar veriyor. Bu adam nasıl çenete girecek? Veya adam evleniyor... ...kadının şerrinden emin olamıyor yani. Kadın dolapçı. Onunla bir şey konuşuyor, bununla bir şey çok Kocasının aleyhine... ...planlara giriyor Veya namus hıyaneti var. Neyse. Her türlü şekil var... ...memlekette. O zaman... İnsanlar senin şerrinden emin değil. Devamlı sana karşı tetikte dur. Adam gözünü kapatamıyor. Arkasını dönemez derler ya Türkçe'de. Arkanı dönemezsin bu adama. Yani arkanı döndün. Saplanır bıçaklar seni. Bu cennete giremez. Cennete girmek üç şartla. Bir, temiz helal yiyecek. iki sünnete göre inanacak. Ehli sünnete göre inanıp amel edecek. Üç, insanlar onun şerrinden emin olsa de cennete. Cennete girdi. Şimdi bir hocanın ses kaseti çıktı bizim cemaatimizin çok meşhur hocası. E şimdi bana geldiği zaman o hocam hacım bana bir hürmet bir izzet. Öteki de öyle mübarek adam. Bir döndük arkamızı bir kayıtlar çıktı. Hemen kayıtlarda cübbeli istikrarsız cübbeli şöyle cübbeli böyle takkeli böyle. Ya kardeşim yüzüme demiyorsun. Niye Hüseyin Avni Hoca gibi mert olmuyorsun? Niye gelip Hoca de bu yanlış ver çekiyor? Gerçi Hüseyin Avni Hoca da bugün da şunu şime yanlış demedi. Demedi ama... Yani böyle daha iyi olur yaklaşımlar tarzında yanlış demedi derken yanlış yapmadığımdan yani itikadi ve ameli konularda yani kitaplar hakkında, ilim hakkında, efendim tefsiri hakkında. Yoksa tabii ki yanlışlarım olabilir. Ama Hüseyin Avni Hoca da gelip şu yanlışınızı buldum bu ne biçim bir şekilde kitap yazdınız diye bir kere demedi. İrfan uyduruyor yani o, şey, Hüseyin Avni Hoca uyardı diye. Hepsi yalan yani. Hiçbiri uyarmadı beni böyle bir şey itikat ve hadiste. Çünkü yanlış yapmıyorum ki uyarsın yani. Hüseyin Avni Hoca da korkmaz yani. Yanlış da yapsan gelir de bağırır da çağırır da benim abim. Ama şimdi adam insanın gelip yüzüne konuşuyor yani. İşte adama arkanı dönemiyorsun. Arkanı döndüğün anda adamın bir ses kaseti çıkıyor. Efendim bakıyorsun acayip başkasıyla efendim efendinin tefsirine hakaret eden tefsire harama helal ediyor diyen adama evliya diyor, canım diyor sevgili diyor, irfanım diyor. Cüppeli şöyle, cüppeli böyle. Ya ama benim yüzüme bunu demiyorsun o cefendi O zaman ben senin şehrinden emin olamadım. Nasıl cennete gireceksin? Nasıl cennete gireceksin yani bu vaziyette? Sabaha kadar teheccüd kılsan olur mu? Bütün millet seni evliya zannetse, büyük hoca zannetse kurtulabilir misin yani? Ben senin şehrinden emin olamadım. Niye? Ses kaydında çıkıyor. Niye arkamdan böyle konuşuyorsun? Niye gelip yüzleşmiyorsun? Niye bir adamı da alıp toplatmıyorsun hakemlik yapacaksan? Niye böyle kayıtlar ataraktan Milleti rahatsız ediyorsun İşte onun için helal yiyecek yetmez Ehli sünnete göre inanacak mı Ehli sünnete göre amel edecek yetmez İnsanlar şerinden emin olacak Yani arkanı döndün mü Adama ne dedi acaba telefonda E yüzüne geldi mi senin eline ayağına Yapışıyor yalaşıyor yani Böyle, ismi, böyle müslümanlık yok De helal cenne İşte bu üç şartı haiz olan cennete gir Onun üçündür ki Allah Teala cümlemizi el-i sünnet üzere inanıp amel etmeye ve kitap sünnetten ayrılmamaya ve insanlara şerrimizi dokundurmamaya muvaffak eylesin. İnsanlar hakkında kötülük düşünmekten de muhafaza eylesin ve böylece cennet elde eylesin. Amin. Sallallahu Muhammedin Teslimen Mevla salli ve على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقله محمد صاره الرحمن بالنعم ما لا يصل وسل نمداه أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم